İçki satan bir marketten veya mağazadan helal olan gıdalardan almakta evet. bir sakınca var mı? Şimdi esas itibariyle alışveriş yapılacak, alınacak şey helalse alınabilir. Ancak bir Müslümanın şu hassasiyette bulunması lazım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا تَعَوَّنَ عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Düşmanlık hususunda Cenab-ı Hakk'a isyan konusunda birbirinize destek olmayın. Yine Hud suresinde Rabbimiz diyor ki ve تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُ فَتَمَسَّكُمُ الن Sakın ola, sakın ola zalimlere meyletmeyin. Evet. Meyletmeyin ki size ateş dokunmasın. Şimdi e, Allah muhafaza etsin bir insan nefsine uyarak e, bir yer açmıştır, böyle bir yer açmıştır. Veya açtığı dükkan içerisinde içki de satıyordur. İnşallah onlardan temennimiz, Cenab-ı Hak'tan temennimiz farkına varsınlar. İnsanların günahına sebep olmasınlar. Dolayısıyla bir Müslüman da böyle bir şeyin satıldığı, haram olan bir şeyin satıldığı yerden alışverişini yapmamalı. Evet. Yani biraz uzak olabilir belki helal satan yer. Eğer bir zaruret yoksa, mesela örnek veriyorum, öyle bir yerdedir ki insan hakikaten dükkanların tamamında satılıyordur. Gidip bir ekmek alacaksa çok uzak bir yere gitmesi gerekiyordur. O zaman mecbur alacak. Veya mesela bir market bünyesinde içki satılıyordur. Ancak orada al, satın almak istediği ürün, helal ürün diğer yerlere göre çok ucuzdur. Ve kendisi de zaten insanlarımız fakir, 3-5 kuruşun mecburen hesabını yapan insanlar. Eğer böyle bir durum varsa yine alınabilir. Çünkü kendisinin aldığı helaldir. Ancak böyle bir durum yoksa Müslüman şahsiyetli olmalı, Müslüman böyle bir bilince sahip olmalı ve Allah'ın yasakladığı bir şeye uzaktan da olsa, dolaylı da olsa elinden geldiği kadar destek olmamalıdır. Evet.